136. konu Hazreti Peygamberin Harşebü Zuleymi İslam'ın farzlarına davet etmesi Harşebzi Zuleym şöyle anlatıyor Allah Teala Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdikten sonra Abduşer ile birlikte halktan 40 süvariyi peygambere gönderdim. Onlar benim bir mektubumu Medine'ye götürüp Hazreti Peygambere verdiler. Abduşer hanginiz Muhammed'dir diye sordu. Sahabeler Hazreti Peygamberi göstererek işte bu zattır dediler. Abduşer Hazreti Peygamber, e bize ne getirdin, eğer getirdiğin haksa sana tabi olacağız, dedi, Hazreti Peygamber namazı kılınız, zekatı veriniz, kan akıtmayınız, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırınız, buyurdu, bunun üzerine Abduşer bunlar gerçekten güzel şeylerdir, o halde elini uzatla sana biat edeyim, dedi, Hazreti Peygamber onun ismini sordu, o da Abduşer olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayır, sen Abduhayırsın, dedi. Hazreti Peygamber, mektubuma bir cevap yazarak kendisine biat eden Abduhayır ile bana gönderdi. Ben de iman ettim.